Alhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve ala Resulina Muhammedin ve Muhammed Şimdi sorduğunuz soruda işte kişi namaz kılması, zikir yapması yani vesaire ibadetlerini yapması yeterli midir? Yoksa davette de mi bulunması gerekir? Ee, şimdi Allah azza ve Celle Asır suresinde buyuruyor Vel asr innel insânele fî husr Asra andolsun ki insanlık hüsranlıdır. İllellezîne âmenû ve amirûs salihâti ve tevâsavu bilhakk ve tevâsavu bil sabr. Ancak iman edip salih amel işleyenler birbirlerine hakkı ve sabrı tavsiye edenler müstesna. Dolayısıyla kulluk bu dört, dört şeyden oluşur. Yani iman iman edip ikincisi salih amel işleyenler Üçüncüsü hakkı tavsiye edenler, dördüncüsü sabrı tavsiye edenler. Yani bu ne demektir? Öncelikle imandan kasıt, iman, ey bilerek iman etmek ve ilim öğrenmektir. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor, talebel ilmu faridatun ale kulli muslim. İlim talep etmek her Müslümana farzdır. Kadın erkek yaşlı genç herkese ilim talep etmek farzdır bu birinci husus yani ilmi öğreneceğiz öğrendiklerimizle ve amirussalihat Rabbimizin buyurduğu gibi ey öğrendiklerimizle amel işleyeceğiz salih amel işleyeceğiz dolayısıyla burada ilim ve amel dengesi söz konusudur ilim ve amel dengesi söz konusudur burada öğrendiklerimizle amel etmediğimiz sürece bizde hiçbir bize hiçbir faydası yoktur Çünkü Yahudiler Yahudiler bildiklerine muhalefet ettiler bile bile hak olana muhalefet ettiler Allah Azze ve Celle onlar için de dedi ki gayril mağdubi aleyhin. Hristiyanlar ise bilmeden amel ettiler. Yani ilimleri yoktu ancak ilimsizce amel ediyorlardı. Bugün mutasavvuflar bu durumdadır. O halde bize düşen şey önce öğreneceğiz sonra amel edeceğiz. Amel etmediğimiz sürece ilmin bize hiçbir faydası yoktur. Çünkü Yüce Rabbimiz. Şöyle buyuruyor Muhammed Suresi 19. ayette. Fa'lem ennehu la ilahe illa Allah. Bilmiş ol ki Allah'tan başka hak ilah yoktur. Bu bilmiş ol ki yani burada emir e, sigasıyla gelmiş. Emrediyor Allah Subhanahu ve Teala, "Ey emret bilmiş ol." Yani bu bilmek herkese farzdır. Ancak amel etmediğimiz sürece Hiçbir şekilde davet etkili olmaz. Niçin Rabbimiz şöyle buyuruyor Saf suresinde? "Limetakulune ma la tafalun kebura maqdan indallahi en takul ma la tafalun." Niçin yapmadığınız şeyleri söylüyorsunuz? Allah katında yapmadığınız şeyleri söylemek büyük bir nefretle karşılanır. Dolayısıyla bir insan dinine davet edecekse önce Kendisi bununla amel edecek. Dikkat edin, öğrenecek, öğrendiğini pratiğe dökecek. Pratiğe döktükten sonra وَتَوَاسَوْا بِالْحَقِّ Ey, insanlara hakkı tavsiye edecek. Yani buna çağırmaya başlayacak, buna davet etmeye başlayacak. Sahabe diyor ki, biz Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan 10 ayet alırdık o ayeti ezberlerdik o 10 ayeti ve bunu hayatımıza tatbik etmeden e, tatbik ettikten sonra gider ikinci 10 ayeti öğrenirdik. Dolayısıyla burada ilim amel sonra davet başlar ve bu davet de davetten ötürü başına gelecek musibetlere de sabretmektir. Aynı asır suresinin tefsiridir bu kısaca. İman, ilim yani salih amel, hakkı tavsiye etmek ve başına gelenlerden ötürü sabrı sabretmek ve başına bir şeyler gelenlere sabır tavsiyesinde bulunmak. Kişi bilmeden, öğrenmeden, bilmeden konuşursa bunda sıkıntılar yapmış olur. Yani birilerine eksik anlatırsa veya tam olarak dinini anlatamazsa o zaman hatalar yapabilir dolayısıyla ne yapacak doğru öğrenecek ve doğru bildiklerini de hayatına tatbik edecek kişinin ilk mükellef olduğu şey budur şunu unutmayınız kişi önce nefsinden sorumludur yani bu din İslam kişi merkezlidir kişi merkezlidir ne demek kişi merkezlidir önce kendisine hitap eder kur'an ve sünnet kendi nefsine bunu tatbik ettikten sonra ailesini uyarmaya başlar Bunlara davet ederken yakın akrabayı uyarmaya başlar ve böylelikle insanların hepsine bunu ulaştırmaya çalışır. Ama insanlar kendi nefislerini bırakıp, insanlar kendi nefislerini bırakıp başkalarına anlatıyorlarsa bu konuda büyük bir cehalete düşerler, büyük bir yanılgıya düşerler. Niçin? Rabbimiz şöyle buyuruyor. Bakara suresinde bir ayette buyuruyor ki etemrurun nase bil birr ve tensun enfusukum antum tetnun tetnunu'l kitab Allah azza ve celle buyuruyor siz insanlara iyiliği emrediyorsunuz kendi nefislerinizi unutuyor musunuz Kitabı okuduğunuz halde mi bunu yapıyorsunuz Nasıl aklediyorsunuz Dolayısıyla Herkes davetçi olamayabilir. Ancak herkes ilim talebesi olabilir. Yani insanları davet etmekte zorlanabilirsiniz. Ancak siz kendiniz ilim talep edip bunu hayatınıza tatbik edersiniz. Ve böylelikle gücünüz nispetinde en güzel şekliyle insanları buna çağırmaya gayret edersiniz. En doğrusunu bilen Allah subhanehu ve Taala'dır. Ve hâzihi ve allâhu âlem ve sallallahu ala nebine Muhammedin ve ala âli Muhammed. Sübhâneke allâhummâ bihamdik. Eşhedü la ilâhe illa ent. ve